Zamansız. This konukmanla güncel sanat konuşmaları. Merhabalar, Zaman köşesindeyiz. Evet, bugün bir kolaj yayınlıyoruz duyduğunuz üzere. Bu hafta bir mail aldım. Bu mailde radyoda sanata yer verip vermeyeceğimizi, radyo art'a yer vermeyeceğimizi soruyorlardı. Şu an dinlediğiniz kayıt kunstradio.at Ve daha önceden bir açık radyo programcısı olan Gözen Atilla'nın çaydı ikinci bölüm fin premier party le café, le café, le voilà un musicien son auditoire approche tu ne peux voir ma petite taille approche approche mais bien son milieu de la pous milieu de la poussière. Deux idiots qui se et chargent et déchargent, et déchargent. Impossible. Impossible, impossible qui tu se sais. démultiplie. Qu'est-ce que ça veut dire impossible Impossible, impossible. Plus je, plus je te sais, plus je timide. Plus je te sais, plus je timide. Voilà le pain, voilà le vin, voilà, voilà le sel, le sucre, le sucre la, farine la, farine la farine et la raisin. Et la raisin. Je t'ai crié dessus un jour, un jour, un jour. tout, aujourd'hui tout, Aujourd hui, Aujourd hui, tout, tout est, est une journée. journée. Approche-toi Tu t'es perdu Allongez-vous sur l'autoroute et écoutez Fonde Sous ce soleil idiot fondent les neiges Éloignez Un parent éloigné, train son sac Jour Comme toutes ces choses qui s'envolent Un jour, elles vont retomber Passager. Un avion et ses passagers Laissez Ne laissez rien par terre La truée, un Salte. Salte. Mortier. Le mortier. Soleil. Evet kayıt devam ediyor. Kaydı internetten de dinleyebiliyorsunuz. Aslında bunu ben çok dile getirdim buradan. Yani Türkiye'deki sanatçıların da aslında bu tür dinlediğimiz kayıtları yapabilmesini ve mümkün olursa bunları da buradan yayınlamayı çok istiyorum. Çünkü bunu da çok tekrarladım bir güncel sanat programında fazla söz bence çok anlamsız onun yerine belki yorum olması gerekiyor bu yorumda her zaman benden çıkmamalı benim sorduğum sorulara yorumlar alınmalı diye düşünüyorum o yüzden de kendimi sıkıcı hale getirmek istemiyorum <gülüyor> buradan bir açık çağıyla devam etmek istiyorum. Studio 4 İstanbul Fatih Gençkal'ın yöneteceği 90'larla ilgili yeni bir performans projesi için oyuncu, dansçı, müzisyen, tasarımcı ve görsel sanatçı arıyor. Tütün deposunda Ocak, Şubat ayları boyunca provalar olacak ve Mart, Nisan aylarında da sergileme olacakmış eee toplantılar yapılacak, insanlar seçilecek, e, birçok şey yapılacak. E, aradıkları özellikler aslında bedensel anlatım, dans ve doğaçlamaların önemli yer e, ...bulacağı... E, Points, pantomim, komediya... değerler arte veya fizik, başka... ...fiziksel tiyatro dans deneyimi... ...şarkı söyleme, enstrüman çalma bilgileri... ...suran oyuncuları özellikle tercih ediyorlarmış... ...CV'leri... ...studio4istambul... ...at gmail.com adresine... E, ...fotoğraf ve CV'lerini gönderenler... ...gönderebilir tekrar tekrar ediyorum... ...bir performans açık çağrısıydı... ...bu studio4istambul... ...at gmail.com'a... ...iyi gelenler e, mail atabilirler... Tabi bu okuduğun e, tanıtım bana da çok uyuyor bu arada. Ben de mail, mail attım. <gülüyor> Umarım birçok kişi başvurur. <gülüyor> ve eğlenceli bir proje olur. Aa, evet e, isterseniz tekrar kayıda dönelim. Kayıta biraz bilgi verelim. Tekst e, Gözel Atilla tarafından yazılmış barış doğru söz ve şafak acar yorumlamış şey, müziğe, müziği müzik kurgulamışlar sesi kurgulamışlar ve şafak acar yorumlamış bu kaydı şimdi yine gözen gözenin başka bir kaydı amateurs ve sailors biraz ona kulak verelim. 11 27 5 3 Saat 30 Saat 10 15 Saat 3.30 Saat 2 9 11 8 2 Saat 111. O, o. Saat 19:13 İstanbul'da da <gülüyor> aslında bir yandan dinlediğimiz bu kayıt ben de Donato Wartun'un Is That Why Still On The Earth şarkısını alım sattı. Aa, o şarkıda aslında bir yerde bir güncel sanat e, çalışması olarak adlandırabilir. Çünkü Donato Warthon aynı zamanda Londra'da yaşayan e, bir sound kompozörü e, ve tiyatrolardaki e, oyunlar için e, sound çalışmaları yapıyor. O şarkıda aslında bir yandan aile parçalanmasından bahsediyordu. Aa, önümüzdeki hafta açılacak sergilerden biri de e, aileyle yine ilişki olan bir konu, bir evin topografyası. Aa, Çağrı Saray'ın sergisi dairede daire sanatta olacak. Çağrı Saray daire sanatın e, galeri sanatçılarından biri. Kendisi geçen sene e, kişisel sergi kişisel sergisini açmıştı. Bu sene tekrardan bir, bir kişisel sergiyle e, bu tarihlerde karşımıza çıkıyor. Tabii burada da bir şey var. Tabii sanatçıları galeriler belli tarihleri verdikleri için e, bazı sanatçılar e, bu yüzden belli tarihlerde e, sergilerini tekrarlamış oluyorlar. Galeri dair böyle bir bilgi bu. Genelde sergiler karşımıza o şekilde geliyor. 4.12 Bir Evin Topografyası adlı sergi daire sanatta 7 Aralık 2011 ile 7 Ocak 2012 tarihleri arasında gezilebilir. Saat 11 ve 19 arasında. Çağrı Sarı'yla geçen sene açtığı sergiyle ilgili Zaman köşesinde bir program yapmıştık. Belki önümüzdeki günlerde ondan bir ses kaydı alabiliriz. Ee, bu hafta birkaç sergiden bahsedeceğim. Ee, bunlardan biri de e, Paulin e, Legrand'ın e, sergisi. E, 311 Artworks e, mekanında gerçekleşecek. 5 Aralık yani bugün e, açılan bu sergi. E, 24 Aralık'a kadar e, gezilebilir. E, Paul Legrand'la geçen sene tanışmıştık. Kendisi e, İstanbul'a tanışmıştı. E, sanat üretebilmek için gelmiş bir, genç bir sanatçı, Fransız bir sanatçı ressam. Süreç içerisinde aslında İstanbul'u hem tanımaya çalışıp hem de buradaki çalışmalarını burada sergilemenin stratejisini bulmaya çalışıyordu. Bu, bu sergiyle birlikte bu ama en azından kendi amacına ulaşmış olduğunu görüyoruz. Serginin adı İtiraflar ...bir kişisel sergi bu. Sanatçıya dair şöyle kısa bir bilgi verebiliriz. Angelus Güzel Sanatlar Akademisi'nde mezun olduktan sonra... ...Fransa'da mühtelif yarışmalarda düller kazanmış... Dünyayı gezdiği yıllardaki Geçen senede İstanbul'u geziyordu yani Geçen sene dedim 2011 Fransa'da Sao Paulo Brezilya Brüksel'de Çeşitli karma sergilere katılmış Aslında 2010 sonrası Sanatçıların İstanbul'u keşfetmek Üzere geldiklerini Çok daha doğrulayan ve bunun sonucunda da Galerilerin Sanatçılara yer verdiği Bir proje olarak karşımıza çıkıyor bu sergi Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum Evet Yine geçen sene e, konuk ettiğimiz Raziye Kubat'ın e, kişisel sergisi, e, görsel kitaplar e, adı çalışması e, galeri kentte olacak, teşvikiyede. E, Raziye Kubat zaten çok bilinen bir e, sanatçı, e, aslında kitap sanatçısı yani... E, yurt dışında daha çok öyle tanımlıyorlar e, Yani kitaplara bir yandan da e, yani Sanatçı kitabı konusunda e, Ciddi anlamda birçok çalışması bul, bul, e, Var e, Daha önce kimler dersiniz e, Adlı çalışması e, Yayınlanmıştı e, Yine bu e, çalışmayla e, Bağlantılı bir sergi olacak e, Buradan devam edersek Simen Sanat'ta e, Bir sergi çalışı var vurgube Sessiz Kalış o da yine e, bu hafta e, Yarın açılışı gerçekleşecek e, Bu sanatçılardan Kısaca bahsedersek e, Florencia Almiron, Ragıp Basma Ölmez ve Ayşen Urfaloğlu e, Bu sergiye katılıyor Burgu ve Sessiz Kalış e, serginin ismi Contemporary'den sonra Yine sergi takvimleri Kaldığı yerden devam ediyor e, Biz de e, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir yandan da her salı ee, pazartsten sonra e, çarşambadan önce e, kuit de e, e, zamansız kayıtlarını çalmaya devam ediyoruz. Bir yandan da e, daha önce yaptığımız programları da e, e, kuit yer vermeye çalışıyorum olabildiğince e, kullandığımız seslere yer, ver, yer vermeye çalışıyorum. Aa, buradan devam edersek Neighborhood space a, bu çaldığımız kayıtlara dair. Aslında bir yandan güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Wild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 666, six, six, six there lives are Mister Mill. Be waiting when the bulldozers come. In a neighborhood like this, you know it's hard to survive. So you better come prepared, 'cause they won't take us alive. Oh, if you find the time, please come and stay a while. In my neighborhood, my my neighborhood, my my my neighborhood, my my neighborhood, my my my neighborhood, my my my my Burada seçtiğimiz şarkılar veya kayıtların hem konsept olarak sergilerle ilişkisi oluyor... ...ona göre editlemeye çalışıyorum. Bir yandan da otobiyografik olarak hayatımda başıma gelen hikayelerden dolayı... ...bu şarkıları veya bu sesleri seçtiğimi söyleyebilirim. Bu şarkıdaki anlamda aslında bir an alınım süreden sonra tek başıma yaşamaya başladım. Ve bu çok hayatımda ilginç bir dönem dönemin başladığı anlamına geliyor... O yüzden bu şarkıyı seçtiğimi söyleyebilirim. Şimdi kısa bir e, bilgi vermek istiyorum. Bu bilgi önümüzdeki dönemde e, muhtemelen hürriyette çıkacak e, bir e, yazıyla ilgili olacak. E, geçen hafta Hatice Utkan'ı burada konuk etmiştik. E, Hatice Utkan, e, Erastan Sağlam'la birlikte Contemporary Art Fuarını konuşmuştuk. E, ve aslında konuştuğumuz şey bir tespitti. Neler oldu, neler bitti e, contemporary gibi fuarlar aslında e, markete dair ne tür e, açılımlar öngörüyor, ne kadar başarılı oluyorlar veya e, başarısız oldukları noktalar ne olabilir diye. Tabii bu noktada biz her şeyin daha iyi olmasını isteyen insanlar olarak bu konuşmaları yapıyoruz. ...bu anlamda olumlamadan aslında ne var ne yok diye bir durum tespiti yapmaya çalışıyoruz. Hatice de önümüzdeki günlerde bir yazı yayınlayacak aslında. Bu yazıda da burada yaptığımız tartışmalarla ilişkili ve genç sanatçılara dair bir sorgulamaya girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü uzun süredir benim de genç sanatçı olarak içinde olduğum o, bu genç sanatçı tanımlamasının aslında sorunsallarını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü... Bu tanımlama bir şekilde insanların e, sanat üreten insanlara karşı e, geliştirdiği e, bir fikir oluyor. Ve aslında genç sanatçı diye de e, bir e, kimlik kazanmış oluyorsunuz. Tabi bu genç sanatçılar ne yer ne içer e, galeride neler yaparlar veya galeriler onlarla nasıl çalışırlar. Ya da bunlar babalarının paralelleri mı sanat yaparlar yoksa para kazanıp mı sanat yaparlar bu tür sorulara cevap bulmaya çalışan bir durum olabilir Bu anlamda yurt dışından tanıdığım Birçok sanatçı ile buradaki sanatçıların En azından benim yaşatım olan Sanatçıların farklarını şöyle söyleyebilirim birçoğu Avrupa'daki birçok düzenleme sayesinde devlet tarafından destek alıyorlar. Bu destekler de onları ikinci bir işte çalışma durumunda kalmalarını sağlıyor. Bu bir güvence anlamında diyebiliriz. Hatta birçok yerde de sigorta sigortalarını bile devlet yapabiliyor. Ve onlar da direkt genç sanatçı oluyorlar. Biz de burada genç sanatçı oluyoruz. Tabii o genç sanatçılar bir yandan da yine benim kendi çıkarımdır bu sadece. Özellikle... Avrupalı sanatçılar sanatın daha çok gündelik pratiklerle ilişkisini ele alıyorlar. Ve o gündelik pratiklerdeki akışkanlığıyla sanat üzerinden ilişki kuruyorlar. Tabii ki devlet tarafından korun, korunan bir kişinin bir yandan gündelik hayattaki durumları pratikler üzerinden değerlendirmesi gayet bana normal geliyor. Ama Türkiye gibi çalışma saatlerinin çok Uzun olduğu ülkelerde e, sanatçılar belki başka işler yapıp bir yandan da sanatlarına devam etmek durumunda kalıyorlar. Eğer babalarından veya ailelerinden zengin değillerse bu bir gerçek e, ve bu gerçeğin şu anda e, genç sanatçı popülasyonunda değişmediğini düşünüyorum. E, yazıyı merak edenler önümüzdeki günlerde dinleyebilirler, e, dinleyebilirler diyorum, okuyabilirler gazetede. E, umarım Hatice'nin yazısını baltalamamışımdır. Sadece yorum yaptım ben de kendimce. E, Önümüzdeki hafta muhtemelen bir konukla e, burada tekrar tekrar burada olacağız e, haftaya kadar kendinize iyi bakın. Zamansız. This then is stereophonic sound, sound sculptured in space. <gülüyor>